Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Din de sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat salalet, her dalalette ateştir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle cehaletimizi götürsün ve bunun karşısında razı olacağı ilmi bizlere nasip etsin. Allah hepimize doyan bir nefis, korkan bir kalp ve samimi bir Müslüman olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah'ın bize verdiği bir akıl nimeti vardır. Bu akıl nimeti her ne kadar bir nimet olsa da terbiyeye ve belli bir eğitime ihtiyacı vardır. İnsanlığa örnek olarak gönderilen Allah Rüşmü Aleyhisselatü Vesselam dahi Rabbim kitabında sen din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmez. Biz sana öğrettik, sen öğrendin diyor. Ve Allah'ın inen ayetlerinde Allah Azze ve Celle'nin alemlere rahmet olarak gönderdiği Allah şunu hemen inen olan, inen o ayetleri oradaki insanlara hemen anlatma yoluna giderken Allah Azze ve Celle dilini tebreştirme onu kalbine edecek, daha sonra da onun beyanını öğretecek biz demiştir. Veyahut yine bu Resul'a baktığımızda, ve vesselam'a kendi aklıyla hareket ettiğinde Allah Azze ve Celle tarafından hemen uyarıldığını görüyoruz. Allah seni affetsin. Neredeyse meyledecektim. Allah sana merhamet etsin. Biz seni tutmasaydı kayacaktı. Ve akli olarak gittiği her noktada hemen vahiy gelmiş ne yapmıştır? Uyanmıştır. Evet. Çünkü inen ayetler ne yapmıştır? Resulü yönlendirmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da inen ayetler doğrultusunda hareket etmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bilmediği bir mesele olduğunda kendisine soru sorulduğunda hemen sükut ediyor. Göğe bakıyor. Bir seferinde size söylerim dediğinde vahiy kesiliyor. İnsanlar muhammed Rabbi terk etti. Artık ona sırt döndü deyip alay etmeye başlıyorlar. Ve ayetler tekrar devam ediyor. Bir şey yapacağında inşallah de ben yaparım deme. Allah izin verirse de ne yapıyor? Usulünü öğretiyor. Veyahut ama geldi de yüzünü astı. İnen ayetleri anlattığın insanlara dikkat et. Sen hidayete susayan ama. Hidayete susamayana yani gönlü istemeyene veyahut zengin, mağrur, kibirli olana anlatmaya çalışırsan bu sefer o diyor ki bunun bana ihtiyacı var. Bu benimle güçlenmek istiyor. Benim ona ihtiyacım yok ki deyip ne yapıyor? Mağrurlanıyor. Ama hidayete aç olan bir insana dinini anlattığın zaman o insanda mağrurluk, kibir olmadığı gibi hemen ne yapıyor? bir anlayış söz konusu oluyor. İşte inen vahiyde inerken birçok olaylar olmuştur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ine dururken bile ben kaybı bilmem. Ben yanımda hazineler olduğunu söylemiyorum. Ben de sizin gibi vahiyet tabi oluyorum diyerek ne yapmıştır? Kul olduğunu da belirtmiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kul olduğu gibi mutezilenin ondan sonrasını inkar ettiği gibi değil. O aynı zamanda Allah'ın nedir? Resuludur. O kadar insan varken herkese vahiy gelmedi de neden? Allah Resulü Rastgele bir kul nedir? Değildir. Onun kalbi yarılmış, içinden masiva ne yapılmış? Alınmıştır. Ve Allah Azze ve Celle onu huşrisi yetiştirmiştir. Yani gelen vahiy gelen şahsın kabının temizlenmesinden sonra gelmiştir. Bu da şunu gösteriyor ki nasıl ki Kur'an'a başladığımızda veyahut namaz kılmaya gittiğimizde ne yapıyoruz? Bir kalp temizliğine gidiyoruz. Bir ruh temizliğine gidiyoruz. Zihnimizi ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Kur'an okuduğun zaman ne yap? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bir sığınmaya ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Öyleyse temiz olan ve girdiğinde insanı temizleyen bir şey öğrenildiğinde de insanın kabının temizlenmesi gerekiyor. Saf, temiz ve güzel bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Bunlar çok önemlidir ve Kur'an'la alakalı, tefsirle alakalı bir ders yapıldığında çok basit bir dersmiş gibi görmemek gerekiyor. Çok zor da görmeyeceksin. Ama içinde biliyorsunuz birçok mevzuları barındıran, birçok ilimleri barındıran nedir? Bir konudur. Nasıl ki bir ticaret yaptığında insan dükkanı açma, dükkanı temizleme, rafları dizme, müşteriye hitap etme, kar hesabı takip etme gibi birçok mesele var ve insan bunları rahatlıkla yapabiliyorsa, Kur'an'ın ve Kur'an ilminin de birçok neleri vardır, bakları vardır. Ve inen o kalbe nakşedilen Resul'un aynı zamanda bir ümmülüğünü Aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Yani okuması ve yazması olmayan bir peygambere geliyor. Ya bu kadar söz insanın kafasında nasıl olur? Allah isterse olur. Ve Kur'an'ın kardeşlerim ayrı bir mucizesi vardır. Allah Azze ve Celle kitabını hiç kimsenin korumasına vermemiştir. Onu ne yapmıştır? ben indirdim, ben koruyacağım diyor. Ve bunun yanında bütün kıyamete kadar gelecek insanlara ve cinlere bir meydan okuma vardır. Ömrümüz varsa geldikçe göreceği ayetleri. İndiniz cinliniz, inananınız küfredeniz. Bak sadece küfredeni ne yapmıyor? Almıyor. İnananı da diyor. Cinleri de içine katıyor. Hep beraber bir araya gelip bunun gibi bir ayet, bir sure, bir mucize getirin diyor. Ayetler dolanır. Bugün bunu yapmaya çalışanlar var mı? Var. Mesela İskender Avanak şey neydi? Evet. Evrenes diye birisi var. Ben bunu Kur'an'da okudum. Turhan Fevzoğlu'nun yanına git. Onları bir masada bulacaksın. Oradan Süleyman'ı yapacaksın. Şöyle öyle ayetler yazmışlar ki ah İmanınız durur. başka birilerinin e, meallerini okudum. Yani uydurmuşlar, ayet uydurmuşlar. O ünü onu diyor öğüttükçe öğütene, o diyor tarlayı biçtikçe bite, biçene, hani ayetler var ya o seher vaktine, e, o rüzgarı savurana, bunları başka kelimelerle değiştirerek ayetler yazmışlar. Yani inniniz cinniniz bir araya gelse bunun gibi ne yapamazsınız? Getiremezsiniz. Neden getiremezsiniz? Bakın. Kur'an'ın ölçüsü var. Ölçü nedir? Bir. Vahiy kemale ermiştir. Eksik bir şey yok. Getirdiğin ayetlerde insanlığın yaşantısında her şeye ne yapacak? Melem olacak. Eksik bir şey ne yapmayacak? Olmayacak. Anayasalar, yasalar, baba yasalar, belli bir şeyde ne yapıyor insanlıkta iflas ediyor. Niye? Çünkü o günün şartlarını ve o günün şartlarında belli bir kesimin refahı için öbürlerini de köleleştirmek için yapılan yasalardır bunlar. Ama Allah'ın indirmiş olduğu sadece kulluk içindir, kölelik için değil. Herkese ne yapıyor? Eşit muameleye sunuyor. Yani eşit derken fıtriyi bazda. Yoksa erkek kadına nedir? Üstündür. Onun dışında inen hiçbir ayet bir başka ayete nedir? Ters değildir. Yani kemale ermiş, eksik bir şey yok ama inen öbürüne nedir? Ters değildir. Bazen insanlar konuşurlarken derler ki işte şöyle şöyle şöyle bir bakarsın ki belki de aynı konuşmanın içinde sözüne ters ne yapmış? cümleler kullanmıştır. Ama o kadar ayetin içinde, 114 surenin içinde birbirine ters bir tane ayet ne yapmazsın? Göremezsin. Kemale ermiş, ihmal edilen bir şey de yok. Gafil kalınan hiçbir konu nedir? Yok. Böyle olunca bu vahiy nedir? Kıyamete kadar gelen bütün insanları ne yapıyor? Cezbediyor. Onun için öğrendiğimiz vahiy, böyle bir vahiy. Ve bu kime inmiş? ümmi olana. Ümmi olan ne yapmış? Allah onu kalbinde toplamış. Onun beyanını da kim vermiş? Allah Azze ve Celle. Yani inen de Allah'tan. Resul'ün diliyle açıklaması da nedir? Allah'tandır. Yani Kur'an vahiy olduğu gibi sünnet de aynı zamanda nedir? Vahiy. yine kardeşlerim İnen sure Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından insanlara ne yapılmıştır? Öğretilmiştir. Sureler yani Allah'ın ayetleri diğer kitaplar gibi topluca indirilmemiştir. Yani İncil, Tevrat, Zebur bir kitap halinde gelmiştir. Ama Kur'an o şekilde değil. 23 senede peyderpey e, sebebe binaen veya Allah'ın kendi yanındaki hikmetine dair ne yapmıştır? Topluca veya ayrı ayrı inmeler olmuştur. Bir seferde bir sure tamamen indiği gibi parça parça 23 senede ayet ayet inip tamamlananda ne vardır? Sureler vardır. İlk inen sureler olduğu gibi son inen sureler İlk inen ayetler olduğu gibi son inen neler vardır ayetlerde vardır. Ve Kur'an'ı şöyle tanımaya çalışırsak kardeşlerim Kur'an'ın bir nuzul sebebiyle tertibi vardır ki biz bunu yapamıyoruz. Bize uygun olan sünnet olan değildir. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın söylediği tertip üzerine okuma vardır ki bugünkü tertibimiz nedir? Odur. Yani Fatiha'dan Nas Suresi'ne kadar bu tertip Allah Resulü'nün tertibidir. Diğer bir de Nuzul sırasına göre bir dizilen Kur'anlar vardır ki bunların hiçbirinde de ittifak ne yapamamışlardır? Yapamamışlardır, sağlayamamışlardır. Ve o türlü okumayla da işin içinden asla ne yapamazsın? Çıkamazsın. Bugün topluma baktığımızda işte İnsanlar, işte biz Mekke dönemini yaşıyoruz. Daha Medine'ye girmedik. İşte Mekki sureler. Medenina, ona daha sıra gelmedi. Yani bir devletimizi kuralım da ondan sonra onları da okuyalım diye bir sürü salakların çıktığını ne yaparsınız görürsünüz. Ya akılcı olmuşlardır. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam'a haşa postacı memuru veya kapıcı diyecek kadar ileriye gitmişlerdir. Ya da harici olmuşlardır. Tevhid, tevhid, tevhid, tevhid. İşte biz Mekke döneminde yaşıyoruz, herkes müşrik, kâfir, sadece biz inananız deyip tevhid surelerini okuyarak tam bir harici olma durumuna düşmüşlerdir. Bizler Kur'an'ın tamamına muhatap olan insanlarız. Mekki ve medeni olarak ayırabilir miyiz? Evet, Mekki sureler vardır, medeni sureler vardır. Bunu ayırmamız ve ayrı olarak anlamaya çalışmamızın bize ne faydası vardır? Şu faydası vardır kardeşlerim. Mekki surelerin özellikleri tamamen şirki yerel, tevhidi gündeme getirir. İnsanları ibadette Allah'ı birlemeye davet eder. Mekki surelerin bütün özellikleri nedir? Budur. Medeni surelere baktığımızda ise yani Mekke ve Medeni dediğimizde anlaşılıyor değil mi? Yani Mekke'de inenler ve Medine'de inenler. Medine'de inenler her ne kadar tevhitten bir şeyler olsa da genelde ilmi ilmihali, fıkih onlar olduğu için ağırlık nedir? Bu yöndedir. Bunların özelliği budur. Yoksa işte Mekke'deyiz, Medine'deyiz gibi ayırma yoluna ne yapamayız? Gidemeyiz. Ama bilmemizde çok fayda var. Bunların Kur'an'da okuduğumuzda nasıl ayırt edebiliriz? <gülüyor> ey iman edenler! diye bir hitap gördüğünüzde bu nerededir? Medine'de. Ey naz! diye hitap görürsen o da nedir? Mekkin surelerin özelliklerindendir. Yani en belirgin özellikleri budur. Umuma tebliğ, yani ey insanlar kendi bir olan Allah'a İman edin. Bütün toplum bunlar hep genelde nedir? Mekki. Mekki surelerdir. Ama ya eyyühellezine amenu diye başladığı zaman bunların geneline baktığımız zaman nedir? Medeni surelerdir. Bunun dışında e, surelerin Mekki ve medeni oluşunda ilimlerde ihtilaf vardır. Benden size bir kardeş, bir abi veya kabul edersen bir hoca nasihati ihtilaflı hiçbir meseleye ne burnumuzu sokuyor ne de zamanımızı kaybediyor. Bir sure Mekke'de insen ne olacak? Medine'de insen ne olacak? Eğer sen bunu tartışsan sana ne bir fayda sağlayacak? O suredeki inen emirle, o hükümle sen amel etmek zorunda mısın? Sana net bir şekilde de açıklaması gelmiş mi? Öyleyse çerezlerle hiç ne yapmayın? Uğraşmayın. Çünkü zaman böyle ihtilaflarla uğraşacak zaman değil. Ama her derslerde de hatırlattığımız gibi sevbandan gelen rivayette Allah diyor bir topluma bela musibet verecekse onlardan ameli alır herkesin cedil ettiğini görüyorsunuz. Toplum şu anda ilme bakmıyor. Amele de bakmıyor. Neye bakıyor? la lak lak lak. Onun için ihtilaftan ne yapacağız? Uzak duracağız. Yine kardeşlerim vahyin geliş şekillerine baktığımız zaman ki bir mukaddime bazında bunu işleme gereği duydum. İnen vahiy çeşit çeşit gelmiştir. Bir, direkt Allah Azze ve Celle'nin perde arkasından Resul'a bildirdiği Bizzat Cibril'in kendi öz suretinde geldiği veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında geldiği veyahut da bir insan kılığına girerek ne yaptığı, geldiği şekilleri vardır. Ve yatakta gelen, uyurken gelen, yerde gelen, gökte gelen, özellikten diyorum nedir? Vahiler vardır. Gökte gelen nedir? Miraca çıktığıdır. Onun dışında hazarda, seferdeyken gelen e, mukimken gelen nedir? Ayetler vardır. İlk inen olduğu gibi son inenler vardır. Ve Kur'an'ın nuzul şekli vardır ki, nuzul şeklinde de bazı usuller vardır. Hatırlarsanız birçok usul dersi yaptığımızda bunlardan bir tanesi sebebin hususi lafzın umumiliği vardır. Yani inen ayetin iniş şekli hususidir. Ama o bütün insanlığı ne yapar? Bağlar. veya, veya bütün inananları ne yapar? Bağlayan şeyleri vardır. Veyahut tahsisi manada inen ayetler vardır. Yani umumu tahsis eden, has kılan ifadeler vardır. Sebebin huzulu birden fazla olan ayetler vardır ki bunlarda takip edilmesi gereken usuller vardır. Bazı sahabelerin sözlerine uygun inen neler vardır? Ayetler vardır. Ve bazı meleklerin sözlerine binaye inen ayetler vardır. Ve ayetleri ayrı ayrı ve bütün olarak inen sureler vardır. Sadece bazı peygamberlere has inen sureler vardır. Onlara has şeriatı anlatan ayetler vardır. Mesela Musa Aleyhisselam'a inen o on emir nedir? Nerededir biliyor musunuz? İsra Suresi'ni hiç okudunuz mu? Okuyun 28'den 45'e veya 39'dan 45'e orada ne yaparsınız? Teker teker o ayetleri orada görürsünüz. Veyahut bazı peygamberlere inen ayetlerle sadece Resullere inen ayetler vardır. Mesela demin Nuh Aleyhisselam'ın kıssası anlatılıyor. Ya Rabbi o benim oğlum diyor. Sadece nedir? Onunla alakalı ayetler vardır. Veyahut Adem'le Adem iblisin kıssasını anlatan onların arasında geçen olayları en ince detayına kadar anlatan nedir? Ayetler vardır. Ve Kur'an'ın indirilişinde yani vahyin gelişinde itiraz eden insanlar vardır. E bu Vahi yani bula bula bunu mu buldu? Bundan başka insan yok mu? Diğer neler vardır? Ve Muhammed de bizim gibi bir insan, yani o dağa inmeli değil miydi? Bir melek tarafından getirilmeli değil miydi? Bir bütün olarak gelmeli değil miydi? Gibi söyleye, neler vardır? İnsanlar vardır. Ve Kuran'ın nazil olduğu bir de yedi harf. Bu nedir? Bizim toplumumuzda bir harf okunur. Hafız Osman kıraatı okunur. Ama yedi kıraat, üçte şans kıraatı vardır ki kardeşlerim. On kıraatı vardır. Ben de on kıraatı, yani üç şans kıraatıyla alakalı CD'ler vardı. Şimdi çalışmıyor. Niğisi bozulmuş. Yani bazı surelerde hepsinde değil. inanın, hakikaten çok farklı kelimelerle ve çok Farklı telaffuz okuma şekli var ki bu Kur'an değil dersiniz yani. Hatta Lübnanlı bir Arap kardeş bana bir sureleri göndermişti. Ulan dedim oturmuşlar dedim şuna bak dedim. Yani Kur'an ifsat etmişler dedim. Böyle derken burada bir Arap girdi. Ya bu Kur'atı nereden buldun dedi bu piyasada bu sure pek yok dedi bunlar da okuyu şekli. Ne dedim? Ya bu Kur'at pek bilinmez dedi ya bu falan ülke tarafında okunan o harfi üzerindedir dedi. Yani tek kıraata alışkın olduğumuz için öbür kıraatlardan neyiz? Uzak duruyoruz. Bu da Kur'an ilimlerinin içindedir. Allah hepimize öğrenmeyi nasip etsin. Ve Kur'an'ın ayet sayısında birçok ihtilaflar olmuştur. Mesela Besmele Kur'an'dan mıdır değil midir? Bir ayet midir? Değil midir? Fatiha'dan mıdır? Değil midir? gibi birçok nelere girmişlerdir? İhtirafa girmişlerdir. Ve Kur'an'ın e, ayet sayısında topluma gittiğimizde 6666 gibi ne hikmetse bizim toplum hep rakamlarla oturup rakamlarla yatar, rakamlarla kalkar. Böyle bir kelimeye gitmişlerdir. Halbuki Kur'an'da 6666 ayet yoktur. Altı bin en fazla 329 mu öyle bir şey yani bunu geçmez resmenlerde kard çıkar biraz daha eksik gelir 113 tanesini ee, birçok ihtilafa gitmişlerdir biz ihtilafa ne atmıyoruz gitmiyoruz ama Kuranın sayısı da ayetlerin sayısı da 6666 değildir Kuranın sureleri vardır sure isimleri hep inen ayetlerin içinde geçen bazı terimlerden alınmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle ki bu da vahidir ve bir surenin bazen birçok isimleri de nedir vardır, bunlar da nedir doğrudur, bakın bunlardan birkaç tanesini ben size e, zikredeyim mesela e, Bakara suresinin bir ismi fustan Kur'an sinam Kur'an Alimler'in ismi Tayyip'edir Maide suresi aynı zamanda Ukut ve Munkıza e, adı verilir. E, bu sureye okuyanı azap meneklerinden koruduğu için Munkıza adı verilmiştir. Bera suresinin içinde "Andolsun ki Allah seni affetti kelimesi geçmesine binaen Tevbe suresi adı almıştır. Aslında adı Bera'dır. Veyahut e, diğer adı Fadiha'dır. İsra suresine Subhane veya Beni İsrail suresi denilmiştir. Nemil suresine Süleyman aleyhisselamın kıssası tamamen anlatıldığı için Süleyman suresi denilmiştir. Bu suriye Medace suresi de denilir. Fatır suresine Melaike suresi de denilir. Tebareke suresine Mülk suresi de ne yapılır? Adı verilebilir. Evet. Yani surelerin de isminin değişik değişik olması ihtilaf sebebi değildir. Sadece ilminin nedir biraz artmasıdır. Bir Fatiha suresinin bile inşallah göreceğiz birçok neler vardır, ismi vardır. Mesela Ümmül Kitab, Meaut, Ham suresi. Bunlar Fatiha suresinin nedir? En basit isimleridir. Evet. Biz de kardeşlerim Kuran'ın bir arada toplanması vardır. Bu da üç merhalede toplanmıştır. Hakimin müstedrekinde gelen rivayetlerde ki bunlar hep tek tek hadislerden seçtim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bizzat hayatında cemidir. İlk tertibi Kur'an'ın böyledir. Yazın bu Bakara suresinin falan ayetleri ya küreye ya deriye ya sayfalara nedir? teker teker yazılmıştır. Hatta edepsiz yüksel şey, edip yüksel gibiler mesela Kur'an'ı inkar edeceklerinde veyahut mutezile, meaci dediğimiz insanlar hadis kitaplarındaki bazı ifadeleri getirirler. Mesela Muadda'nın naklettiği bir rivayette Ayşe diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde biz onun defin işiyle uğraşırken bir keçi benim odama girmiş yatağımın kenarındaki olan içinde ayetler olan sayfayı yemiştir. Diyor. Edepsiz yüksel gibiler diyor ki bak diyor keçi gelmiş ayeti yemiş diyor. Yani keçinin gelip ayeti yemesiyle ayetler ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Bir ile kapışırken oradan Kur'an ayetlerinden yani sayfa yırttım. Zeki dedim al bunu yedi. Ye bak fena olur. Yedir mi fena? Neyse, yemedik. Yemiş kabul ettik. yemedi. Şimdi sen dedim bunu yiyince Kur'an eksilmiş mi onu? Yani zeki bir sayfa yemiş onu. Kur'an insanların yine neyi? Hafızasında toplanmış vaziyettedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Kur'an hemen ne yapılıyordu? Esmerleniyordu. Birinci cemi bu. Bukhari'de, Müslüm'de gelen rivayetler böyledir. İkincisi ise savaşlarda biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun hilafete gelmesinde birçok iç karışıklık ve mürtetler çıktı. Bu savaşlarda birçok hafız olan sahabeler şehit oldu. Bu Ebu Bekir'i korkuttu. Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde büyüyen Kur'an'ın hafızlarından olan Zeyd'i çağırdı ve ona çok ağır bir görev verdi. Sen dedi inen bu ayetleri kimin yanında ne nüsrarlar varsa iki şahit tanzim ederek hepsini ne yap? Topla iki kapak arasında bunu yaz. Önce Zeyd buna yanaşmadı çünkü çok ağır bir görevdi. Daha sonra baktı düşündü Allah da onun kalbini açtı. İkinci olarak ne yapılmıştır? Zeyd bunu toplamış. iki kapak arasında ne yapmıştır? Yazmıştır. Ve bir kitap haline, bir musaf haline ikinci merhale Ebu Bekir zamanında yazılmıştır. Bu sonra Ömer'e intikal etmiş. Ömer vefat ettiğinde de kızı hafsa ne yapmıştır? Bu emaneti saklamıştır. Üçüncü merhale ise Kur'an'ın toplanmasında kardeşlerin nasıl olmuştur? Niye olmuştur? Müslümanların çoğalması değişik lehçede değişik insanların Farisinin, Çinlisinin, az her toplumun fersa fersa bölük bölük İslam'a girmesi birçok ihtilafın gündeme gelmesine sebep oldu. Sadece hafızlarla bu işin yürütülmeyeceğini anlayan Osman ne yaptı? Kur'an'ı hafızhanemizden izin istedi, aldırdı. Bir rivayete göre dört, bir rivayete göre altı, bir rivayete göre yedi nüsa çoğaltarak bunu her bölgeye ne yaptı? Gönderdi. Üçüncü merhalesi de Kur'an'ın nedir? Budur. Evet. Bu üç merhalede çünkü olan savaşlar birçok nelere sebep oldu, ihtilafa sebep oldu. Evet, Hazreti Osman, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Zübey, Said bin As, Abman bin Haris bin Hişam'ı heyet halinde görevlendirecek. Bunları ne yaptı? Çoğalttı. Kur'an suresi ve surelere ayrılışındaki hikmetse. Allah'ın hikmetinden sual ne yapmaz? Olmaz. Şimdi biz insan olarak şöyle düşünelim kardeşlerim. Bir dükkana toplu olarak bakma biz de bab bab bakma. Hangisi insana daha kolay gelir? Ezberde de anlayışta da nedir? Bab bab her zaman hayırlıdır. Bir yerde Kur'an emirdir. Bir yerde nehidir. Bir yerde duadır, bir yerde hamdtır, bir yerde öğretidir, bir yerde uyarıdır, bir yerde geçmiş milletlerin yaşantısını sana nedir? Anlatmadır. Bir yerde Rabbimizin kendisini tanıtmasıdır, bir yerde peygamberlerini övmesi, bir yerde mükafatı anlatması Kur'an'ın ayrı ayrı nedir? Özellikleridir. Bu da Allah'ın kendi katında hikmetlerinden bir tanesidir. Bunun dışında Kur'an'da hurufu mukatta dediğimiz neler vardır? Kelimeler vardır. Harfler vardır. Bunların manasında kim bilir? Allah bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Ayşe kalbi hastalıklı olanlar kimler biliyor musun? Diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Kur'an'ın müteşabihleriyle uğraşanlar kalplerinde hastalık olan insanlardır. Ve onlardan ne yapın? Uzak durundur. İnşallah gelecek Alimran, imran 7. ayette Allah Azze ve Celle bu kitabı bize anlatırken bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı da ne diyor? Müteşabihtir. Muhkemler Kur'an'ın anası. Müteşabihlerle nedir? İman etmeniz gerekenlerdir diyor. Ama kalbinde hastalık olanlar müteşabihlerle uğraşırlar. Yine Kur'an'da nasih ve mensuh olan neler vardır? Ayetler vardır. Yani nasih ve mensuh dediğimizde tamamen hükmü kalkan manasında değil. Neshin aşamaları vardır. Allah Azze ve Celle indirdiği bir ayeti toptan sana unutturabilir. Aynen Zeyt Kur'an'ı toplarken Ömer iki şahit getiremediği için rejim ayetlerini yazdıramamıştır. Çünkü Ömer diyor ki biz diyor Tevbe suresi büyüttüğünde bir sureyi namazda hıraat eder dururduk. Daha sonra biz onu diyor. Ondan diyor hafızamda kalan diyor Ademoğlunun bir vadisi olsa öbürünü görse da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözün ancak toprak doyurur ayeti var. Onda rejim ayetleri de vardı Tilaveti nesk yani unutturuldu, hükmü baki kaldı diyor. Nesk bazen beyan olabilir. İnen bir ayeti açıklayıcı olabilir. İnen bir ayeti kaldırıcı olabilir. Veyahut da toptan gidebilir. Veyahut olan vakanın bitmesiyle, şahıs üzerine inmişse onun ölümüyle o da ne yapar? mesk olur. Veyahut Ayşe annemiz, estağfurullah, müminlerin annesi sizin annelerinizdir diyor Allah Resulü'nün hanımlarından için. Var mı bugün Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları? Yok. Ayeti tilavet ediyor muyuz? Ediyoruz. Ama onların ölümüyle ne yapmıştır? Ayetini düşmüştür. Veyahut içkiyle alakalı ayete bakıyorsun. Bakara 219'da bunda fayda da var, zarar da var diyor. Yani haram demiyor Nisa 43'e bakıyorsun sarhoşken yaklaşma diyor. Ama Mayda 90-91'e geldi mi tamamen ne yapıyor? Haram kılıyor. Bu da görüyor ki aşama aşama. ve Nur Suresinin ikinci ayetinde zina eden erkek ve kadına ne yapın? Yüz sopa vurun. Evrenizde bir topluluk bulunsun. Bunu uygulamada hisleriniz sizi galebe çalmasın. Ayetiniyor, Resul diyor sallallahu aleyhi ve bunun hükmünü benden alın, benden. Evli ve dul zina etmişse onun karşılığı nedir? Reçmedilmektir. Bu ayeti bu ne yaptı? Beyan etti. Yani sadece orada ne? Şey yoktu, evli veya bekar yoktu. Bekarı aynen bıraktı. Evli ve dul'a ne yaptı? Tahsisini getirdi. Yani nasih ve mensuhta nedir? Kur'an'da olan meselelerdendir. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Huruf-u da ekleyeceğim bir nokta daha var. Allah Azze ve Celle surelerini indirirken bunların başında Yasin, Elif, Lam, Ra, Ayın, Sad, yani Arap harflerini huruf-u mukatta olarak indirince Yahudiler geliyor bunların üzerine Ebced yapıyoruz. Yani ram düşüyor. Kehanette bulunmaya çalışıyorlar. Ve diyorlar ki Muhammed'in dini ne kadar sürecek? Bundan çıkarıyorlar. Yaşı kaç olacak? Başarılı mı olacak? Olmayacak mı? İşin içinden çıkamayıp gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor? Yıldıza bakar. Kehanette bulunur. Ebced yapar. Cifirle uğraşırsa onun İslam'da nasibi yoktur. Bugün ebced yapan, cifir yapan, harflerden rakamlar düşüp, tarihler düşüp, kayıptan haber vermeye çalışan birçok insan vardır. Bunlar da bunu ne yapıyor? İslam adına yaparlar. Halbuki Allah Resulü'nün onların İslam'da hiçbir nasibi yoktur. Diyor. Evet, buna da dikkat etmek gerekiyor. Yine Kur'an'ı ilk ezberleyen ve rivayet eden sahabeler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin naklettiği bir rivayette Kur'an'ı şu dört kişiden alın demiştir. Abdullah bin Mesud Salim, Muaz ve Ubey İbnu Kaat'tır. Allah onlardan razı olsun. Bu dört zevattan ilk ikisi muhacir diğer ikisi de ensardır. Salim de Huzeyfe'nin, Ebu Huzeyfe'nin kölesidir. Makhal'ın oğludur. Muaz ise Cebe'nin oğludur. Evet. Bazı hem de Türkiye'de selef hareketini başlattı diyen bazı insanla ben bir gün bu rivayeti söyledim de, o zayıf demişti. Tabi ömründe bir hadis kitapını baştan sona okumadığı için Bukhari'de gelen bir rivayeti zayıftır. Bir de kardeşlerim ki konu konu gelecek, mukaddime babından olduğu için bazı noktalara dokunmayın. Kur'an'ın bir de tilaveti tilaveti vardır. Tilavetin de nedir? Adabı vardır. Yani Kur'an okumanın bir fazileti, Kur'an okumayı ihmal edenin cezası ve Kur'an okunurken insanın takınacağı nedir? Adaplar vardır. Abdestli mi okunacak? Abdestsiz mi? Cünüplü, hayızlı okuyabilir mi? Okuyamaz mı? Gibi neler vardır? Meseleler vardır. Yani bir ahkamı olduğu gibi Aynı bir de ona nedir? Yaklaşacak bir uslup gerekir. Bunlar nedir? Bunların üzerine inşallah duracağız. Yine onun dışında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Kur'an okumadan önce ağızlarınızı bir diyor. Nasıl ki bir topluma veya bir meclise gittiğinde yani camiye mesela soğan, sarımsak, pırasa yiyerek ne yapmayın? Gelmeyin. Onlara eziyet etmeyin diyor. Allah'ın kelamı okunduğunda da Aynı uslubun takımılmasını bize ne yapıyor? Emrediyor. Yine Kur'an'ın okunmasının adabıyla alakalı kıraattan önce emuzu çekmeyi Allah bize emrediyor. Neden? Hiçbir Resul, hiçbir Nebi olmasın ki biz ona bir vahiy emredelim de şeytan onun dilini ters çevirmeye, yani inen ayeti ters çevirmeye çalışmasın. Şimdi bir peygambere şeytan böyle musallat olursa biz kaça gideriz? Buna bakmak lazım. Yine sure başlarında evvelinde besmele çekmek gerekir. Surelerin bitiminde hatim nedir? Hatim duası var mıdır? Adabı nedir? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Ve muhkemiydi, müteşabihiydi, akşam sohbette de Geçen günü konuştuğumuz gibi secde ayetleri ve secde ayeti nasıl yapılır? Yapılış şekilleri nedir? Namazda, namaz dışında abdestli, abdestsiz yapılabilir mi? Bunlar da nedir? Hep Kur'an ilimleri içindedir. Ve bunun yanında en önemli meselelerden bir tanesi de sünnetin vahiy olmasıdır. Ancak sünnetin Kur'an'ı tercüme edeceğini, tefsir edeceğini, ondan başka yetkinin olmayacağını bilmek gerekir. Ve tefsir adı altında insanların nasıl ifsad edildiğini anlamak gerekir. Bugün bakın piyasada Elmalı'nın tefsiri, Mevdudu'nun tefsiri, Fililal tefsiri veya Uçun'un tefsiri, kurdubinin tefsiri, birçok tefsirler adı altında neler var? Kitaplar var. Bunlara baktığımızda ahkam ayetlerine böyle teker teker baktığımızda, aynı ayette farklı manaları ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Bunlar nedir? Kendi rengine göre o ayetin manası ne yapmıştır? Vermeye çalışmıştır. Onu okuyanda ne yapıyor? Bu böyledir diyerek bu şekilde inanmaya gidiyor. Halbuki doğru olan Allah Azze ve Celle dilini debreştirme. Onun kalbine edecek biziz daha sonra da onu öğretecek nedir? Beyanını yine biz izliyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip ona tabi olmayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla bizlere amel etmeyi nasip etsin. Bu tefsir dersinin bir mukaddesi olsun inşallah. Yarın sabah Fatiha suresinden devam Subhaneke Allahu ve bihamdike illa ente yeter. mi?